Muhterem efendim, insandaki ruh, akıl ve cismaniyet gibi temel kuvvelerden birisinin önde olması söz konusu mudur? Eğer böyleyse, rehberlik sistemlerinde nasıl bir yol takip edilmelidir? İnsanda zahir ve batın bir kısım hasseler var, duygular var. Ama bunları üç ana kategoride ki rasete etmek mümkün olabilir. Yani kalp sistemi gibi, ruh sistemi gibi. Bu biraz da sufilerin yaklaşımıyla uygun. Yani onlar kalbi evvel alıyorlar. O ikinci basamak olarak görüyorlar. En büyüklerine kadar. Ustadta öyle bir tasnif yok fakat ifade esprisinde ben size bildiğim kadar Esas ruh esas alanıyor Mesela ruhta başlıyor. Bu alemi emir yoluyla deniyor, seyir-i sülük-i ruhani. Nefeste başlayana, alemi halk yoluyla deniyor. Öyle ki, yani kalple başlamışsa ruhla devam ediyor. Ondan sonra Latife-i Rabbani neyse sırra geliyor, hıfıya gidiyor, afaya gidiyor. Ve kestirmeden yani işte salik oluyor, vasıl oluyor. Fena filah ama Allah oluyor. Bu son durumlara gelme mevzu alemi halk itibariyle de oluyor. Orada da nefsi emmare, nefsi levvame. Sonra nefsi mutve inne. Onun iki kanadı Allah'ın insandan, insanın Allah'tan razı olma ufku ki birine râdiye, birine de mâdiye deniyor. Nefsi râdiye, nefsi mâdiye. Bir tezkiyeye vabeste midir? Öyle bir nefsin hasıl olması, ufaka ulaşılması. Yoksa tamamen hilkatla alakalı mıdır? Hilkattır yani orada. nefs ait mesele deyince hilkat demek lazım. Yoksa hilkatla mı alakalıdır? Safiye gibi. Zekiye veya zakiye diyebilirsiniz. Yoksa tamamen bir ıstıfa mevzu yani? Bir seçme ilahi tebeden bir intihap mıdır? Bu mevzu kesilmek çok zor. Bu da ayrı bir yol yani. Buradan da varlıyor ama buradan da işte yine fenai nefse, fena i ruha, fena i cisme, fenafillah, bakabilillah, maallah filan oluyor. Buradan da oluyor, oradan da oluyor. Ama o dediğiniz çerçevede yani bir ruh sistemi denebilir. Bir kalp sistemi, yani Fuat, Latife-i Rabbaniye sistemi, bir de cismaniyet. Bu cismaniyet dediğimiz zaman hayvaniyeti cismaniyeti irca edersek yani cismaniyete ait hususiyeti hayvaniyet diyoruz. Yani canlılık. Kim sufilerde kelamcılar da insandaki o biyolojik ruh dediğimiz şeyi ruhu hayvani diyorlar. Yani o bir spermde de var, bir yumurtada da var, bir çekirdekte de var. Ama esas belli bir safhadan sonra Cenab-ı Hakk'ın nefhası. Bu önceden üfrülmüş kaderi bir plan içinde. Yani müstakil, zil şuur, bir kanuni emri, bir kılafın ı var. İşte böyle bir şey. Melek vasıtasıyla getirilip bir ruha nefkedilmesi, isterseniz zelk edilmesi diyebilirsiniz ona. Bu embriyolojik safahatta belli bir safhadan sonra hadisçenin ifadesiyle, o insani ruh nefk ediliyor. O ana kadar tamamen bir hayvani büyüme ve tiresi söz konusu. Evet, öyle bir ruh. Şimdi o ruh da başı başına bir şey. O hayvani ruh belli bir noktaya kadar o da cismaniyete ait bir şey oluyor. Yani. Bağçıdan hayvaniyeti ve cismaniyeti müşterek müteala edebilirsiniz. Meseleyi çok küçük bir nuansla farklı bir zaviye çekmek istediğinizde beden de diyebilirsiniz buna yani. Bedeni ruh diyebilirsiniz. Bedeni hayat diyebilirsiniz. Biraz da beden dediğimiz zaman, hayvan hayat dediğimiz zaman günümüzde biraz bohemliği de kastedebiliriz bundan yani. Tamamen nefsi emmarenin güdümünde, onun yetmesinde istediği yerlere giriyor. Böyle 2-3 edilebilir bunlar. Belki doğrudan doğruya Hazreti Rahman'la irtibatı olan belli şekilde bir yönüyle onun matbaa nazar olan baktığı şey itibariyle kalbi, ruhu birbirine irca edebilirsiniz. Onun dışındaki bütün cismali, maddaten, fizik alemin hepsini birbirine irca edersiniz. İki esasada da irca edebilirsiniz. Fakat o taksim daha devli toplu gibi oluyor. Fakat onu açabilirsiniz de. İşte, biraz evvel gibi beden diyebilirsiniz. İstihbariyet diyebilirsiniz. O aynı zamanda nefis sistemi de diyebilirsiniz. Nefis mekanizması diyebilirsiniz. Çünkü alemi halka ait şeyler onlar yani. Nefisler. Burada istediradi bir şey değişik zamanlarda da hazretim. Psikiyatristlerin biraz konusu. Hani ruh hastaları falan diyorlar. Esasen onu bizim kelamcılar bizim mi hatalı buluyorlar onu ruhun hastalığı olmaz yani. Ruh arızalı bedende fonksiyonunu eda edemez. Esas arızalı olan nefistir yani. Çünkü âlemi emrahit değil, âlemi halka aittir. Yani bir yönüyle yaratılan şey, maddi cismaniyetten yaratılan şeyler. Onlar üzerinde belli tasarruf imkanı kendisine verilen bir sistemdir, bir mekanizmadır o. Bütün bu Beşeri garizeler, garize dediğimiz zaman da insandaki normal hararete denir esas vücutta da. Fakat biz biraz da umume kastediyoruz bunu. Yani Kuvve-i Akliye'de, kuvve de, Şevviye'de, koda i, de, -i de. Bunlar İbn-i Misikeveh böyle bir taksim yaptığında genelde ondan sonra da adetke bildiğiniz gibi Seyit Bey de meseleyi usulde, metodolojide böyle taksim ediyordu. Üstad da öyle taksim ediyordu aslında kuvve-i hasediye gibi, kuvve-i inadiye gibi çünkü mektubatta ifade ediyor bunlar. Yani bunların yüzleri hayra çevrildiği zaman da sizin lehinize olur. Bunlar diyor. Yani bunların hepsi netice itibariyle belki sizin hayrınıza verilmiş şeyler. Açabilirsiniz. Bu Milas müftüsü Sadık Efendi meseleyi biraz daha genişçe açıyor. Arz etmiştim size o kitap Latinceye çevrildi mi bilemiyorum. Bu açıdan bunları açabilirsiniz de yani, cismaniyeti açabilirsiniz. ettiğim gibi kalbi de açabilirsiniz değişik şeylere Aynı zamanda ruhu da açabilirsiniz. İşte nebati ruh gibi, hayvani ruh gibi, insani ruh gibi. insani ruha nefk-i ilahi deniyor genelde. Bu ruhun inkişafı denir yani. Bu tabiri ruhta inkişaf tabirini kullanmışlar. Kalpte tasfiye tabirini kullanmışlar. Nefis de paklama, aklama, temizleme, o nefsin şeyidir, müstahak olduğu bir şeydir. Hakkıdır o, teskiye. onun için onda tezkiye tabirini kullanmışlar. Yani bunlar düşünülmüş, taşınılmış, nüansları hesaba katılarak belli manalar yüklenmiş ve yerinde kullanılmıştır. Değiştiremezsiniz. Mesela nefsi tasfiye diyemezsiniz. Nefsin aslı temiz değil ki, neyi tasfiye ediyorsun? Alem-i halka ait nefsiyat içinde bir şeydir. Ama kalp billatife-i rabbaniyedir o yani. beyt o aslında. O Cenab-ı Hakk'ı sizin rasat edebileceğiniz, en azından sıfat-ı subhaniyeye rasat edebileceğiniz, şunatı ı zateyeye rasat edebileceğiniz sizin için bir tarasut mahallidir. Bu açıdan farklı onlar. Evet, şimdi bunlar sadece bu meseleleri böyle bilme, yani epistemolojik bazı meseleleri bilme demektir. Çok fazla bir şey de ifade etmez bunlar. Nazari şeylerdir bunlar. Yani bunlardan içeriye girmek lazım. Yani Yunus'un ifadesiyle Süleyman var, Süleyman'dan içeri o. Esas içtuğu içer o'daki Süleyman'ı bulmak lazım. Yani Ne olacak kalbimiz için? Kalp şöyle bir şeydir, şu çerçeve için ifade ediliyor. Şu çerçeve için ifade ediliyor. Fakat kalbi hayata insan nasıl açılabiliyor? Kalbi hayatı nasıl canlandırıyor? Gerçekten esma-i ilahi duyulması ölçüde nasıl duyabiliyor o kalbiyle insan? Sıfat-ı ufkuna nasıl yükseliyor onları? Gerçekten görüyor. Hayatı görüyor, ilmi görüyor, semi görüyor, basarı görüyor, kudreti görüyor. Ve hakikaten bunların tele'lüğü ve televünü içinde aynı zamanda ayrı ayrı renkler gibi ama Hazreti Vahid-i nasıl mütecelli olduğunu yani zat-ı tecellileri nasıl görüyor? Onlar, onlara gelince, işte onlar da biraz ameliye bağlı şeylerdir. Meseleyi böyle nazaride bırakırsanız, şimdi tamam bunları hepsini böyle bir yere koyduk, bir yere yerleştirdik. İstif ettik bunları. Ama bunları realite planında nasıl değerlendiririz? Tabiri diğerle, Frenkçe ifadesiyle nasıl realize ederiz bunları? Demek. Asıl mesele orada. Yani zannediyorum günümüzde daha çok meselelerin başlayın gevezeliği yapılıyor. Çok konuşuluyor onlarda Süsü füsü laflar ediliyor. Fakat evet, bunları kuvveden eskiden ifadesiyle fiile çıkarma nasıl olacak? Yani bu potansiyel gücü, güçleri nasıl inkişaf ettireceğiz? asla ona çok bakılmıyor. Mesela denmişse diyelim o mevzuda siz işte şu kadar namaz kılarsanız böyle gönlünüzü Allah'a vererek dininizi, bütün hissiyatınızı bütün masivadan tamamen tahliye ederek. Bu tabiri de bildiğiniz gibi. Bu birkaç yerde kullanıyor. Hüsusuyla işaretli cihazda kullanıyor. Sonra da tahliye ederek yani. Mesaviden tahliye, mesaviye ait meselelerden tahliye etme. Tamamen boşaltma. Farik, pâk eyleme. İbrahim Hakkı'nın tabiriyle pak eyleme. Sonra diğerleriyle de tezyin eyleme esası marifi subhaniye ile tezvin nasıl olur yani bunlara bakmak lazım. Yani bu bizim her gün şu kadar evrad esker okumamıza, şu kadar namaz kılmamıza, şu kadar Kur'an'la iştigalimize, zihni şu kadar belli bir noktaya teksif etmemize, Frankçi ifadesiyle konsantrasyonumuza bağlanmışsa bunlar, iman-ı nazarımıza bağlanmışsa, ibadet-i taatımızı duyarak yapmaya bağlanmışsa, İvadetü Taatın pek bir parçasını bile, parçacığına bile, yani bir Subhanallah diyeceğiniz anın, ne Subhanallah ne kadar zamanda denir, bunun onda bir parçasını bile, gaflete havale etmeden, emanet etmeden böyle, gerçekten ona da şuurunuzdan bir vize aldırarak esas icra edilmesini sağlamak, bunlara vabeste ise şayet önce. Bunları yaparak ancak ufka ulaşılabilir yani. Siz kalp dediğiniz zaman o zaman ne manaya geliyor ancak onu o zaman anlayabilirsiniz. Bu imkansız bir şey değil. Mümkün ama bir cehd istiyor yani. E zaten siz bir cehde ipotek misiniz değil misiniz? Cennete talip olmuşsunuz. Ebedi saadete talip olmuşsunuz. Ki de vesileyle arz yani. Bütün dünyanın insanları, bütün teknik adamlar. Dünyanın sermayesi, Amerika'nın zenginliği, bütün bunlar sarf edilse böyle ebedi bir cennet adına bir insana yetecek bir cennet inşa edemezsiniz siz. O kadar zor bir şey bu. İmkansız sizin için, yani sizin için imkansız. Zatında mümkün, imkanı aklı içinde ama fakat sizin için imkansız. Ama siz ona talipsiniz yani. Ben onu istemiyorum diyen var mı? Ne ile talipsiniz buna? İşte sabahları ellerinizi açıyorsunuz. Bir el çevirme zahmeti var. Allah ecinem bilenler, ecinem bilenler, ecinem bilenler. Yatınız ala Tamam. Şimdi bu bir sermaye. Bunu pazara sürüyorsunuz. Allah'ım ben bunu veriyorum sen de onu bana ver diyorsunuz. Şimdi talip olmuşsunuz bu meseleyi. Şimdi sahibi şeriat demişler. Sen bunları söylerken bak kalbinin sesi olarak söyle yani. Sadece ses tellerine emanet bir şey olmasın. İçinden gelsin her kelime. Teveccün tam olsun. Nazarın ne kadarsa o kadar nazara mazhar olursun. Yine bir şeyi tekrar edeyim. Diyor ki Allah nezdinde yerinizin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız nezdinizde Allah'ın yerine bakın diyor. Burnunuzun kemikleri sızlıyor mu onu anarken? Ona ait kelimeler içinizden geçerken bal kaymak içinize akıyor gibi duyuyor musunuz? Kestirme yollardır onlar. Böyle yapmayan ne oluyor? Nerede kalıyor? Nerede dolaşıp duruyor? Bunu biz bilemeyiz yani. Bunun gene hiçbir rahmeti var. Kapının önündekilerine bile bir teveccühü vardır. Koridordakilerine bir teveccühü vardır. Salondakilerine bir teveccühü vardır. Harem odasındaki bir teveccühü vardır. Harem odasında işte daha bir caizse yani, yata başını koyan, doğrudan doğruya maiyet paylaşan insanlara ayrı bir teveccühü vardır. Mutlaka herkese bir teveccühü vardır da fakat gerçekten siz kalp nedir, ruh nedir, latife-i rabbaniye nedir, sır nedir, hafif nedir bunları duyabilmek için biraz o mevzuda bir cehd, bir gayret sarf etmelisiniz. Detekim biz daha büyük şeyler için, Hakikaten kendimize adeta ipotek etmiş. Mahsuru yok bu tabiri kullanmada. Çünkü Allah inna laa iştireminen müminin emfüzen ve muhalem benle l'humul cenne diyor yani. Verin bana ipotek edin şeyinizi. Ben size sermaye vereyim yani. Olmuyor. Açıktan açığa. Bir mukaveledir. Bu mukavelede sizi ilzam böyle, zora koşma gibi bir şey de değil. Aksine tenezzülat-ı ilahiye vardır beyanında olduğu gibi. Lütfen bizimle mukavele yapıyor. Yarattığı kullar, o yarattığı kullara verdiği imkanları diyor, benim marziyatım şudur diyor, o istikamette kullanın, ben de size şunu yapayım diyor yani. Burada zat-ı lüviyet, arz-ı semayı, elinde tesbih taneleri gibi çevren bir kudret sizinle burada adeta böyle bir, bir maiyeti paylaşır gibi, diyor ki işte siz böyle yapın, ben de böyle yapayım, verdiğiniz sözü tutun, ben de onu karşılığı neyse onu yapayım. Siz şöyle edin, ben de şu lütufta bulunayım diyor açıktan açar Bunu da öyle anlamak lazım. Bu açıdan yani meselenin sadece nazari yanına takılıp kalmamak lazım. Bu nazari sistem, çok güzel adını koymuşuz bunlara ama bunlara ulaşma meselesi. İşte o nazari şeyleri, realize etme nasıl olacak? O mevzuda sahibi şeriatın gösterdiği şeyler var diyor. Hani hatırlarsınız bir sahabi diyor ki ben Allah'a hakkıyla inanmışım. Efendimiz diyor ki her şeyin bir hakikati vardır. Hakkıyla inandığın hakikati nedir diyor. Diyor ki Allah'ı görüyor gibiyim ben diyor. Cennetteki o velveleyi duyuyor gibiyim şu anda diyor. Cehennemdeki kurkuleye de şahidim gibi diyor. Sen ile inanmışsın diyor. O bütün hisleriyle o kadar işin içinde ki hakikaten maverayı tabiatı okuyor adam. Orada olup biten şeyleri duyuyor, olup biten şeyleri görüyor. Şimdi, olmaz şey değildir. Olmaz şey olsaydı bunlar, onca insan hakikaten o işin olduğundan bahsetmezlerdi. Milyonlarca insan orada haşa ve kela, yalan söylüyor demek çok korkunç bir iftiradır. Ve bu açıdan olan şeyler bunlar yani. Belki bir arkadaşımıza demeyi düşündüğüm şey de buydu yani. Bu, mesela insanların manevi gelişmeleri adına. Güzel projeler ortaya koyuyoruz da, nazari olarak. Fakat bu projeleri öndeki insanların esas realize etmeleri lazım. Uygulanır olduğunu göstermek lazım bunlara. Yani Bunlar gece kıyamıyla mı? Gündüz siyamıyla mı olacak? Hiç vaktini bu geçirmemekle mi olacak? Bütün sözleri evirip çevirip sohbeti canağına irca etmekle mi olacak? Oturup kalkıp eborun düşünmekle mi olacak? Her şeyini ona bağlamakla mı olacak? Allah için işleme başlama hatırlayabilirsiniz. Öyle olacak. Yani bence bunları sormak, bunların üzerinde durmak esas. Bunları nasıl realize ederiz esas? Onun üzerinde durmak lazım. Şimdi böyle bir şey sorarsanız ben de derim ki bunların realize edilmesi adına yapılması gerekli olan şunlar. Bunların ne kadarını şimdiye kadar duyduk da yaptık yani. Mesela hadis ricalini okurken bir şey değil sadece, orada birkaç şeyi birden görüyoruz. O insanların hayatını görüyoruz. Müslümanlığı yaşayan insanların hayatını görüyoruz. Savaşta değilse, cephede değilse, işte görüyorsunuz üç günde bir Kur'an'ı hatmediyordu. Ve Kur'an'ı namazda hatmediyordu diyor. Öbürü, öbürü her gece bir kere hatmediyordu Kur'an-ı Kerim'i diyor. biri diyor ki şu kadar hadis-i şerifi ben ezberledim. Öbürü cephe cephe dolaşıyor. Oraya gidiyor, orada bir şey anlatıyor, veriyor, geliyor. Yani dini yaşamayı ve anlatmayı hayatlarının gayesi haline getirmiş. Adammış insanlar bunlar. Tamamen o işi kenaralanmışlar. Dolayısıyla inkişaf da oluyor yani onlarda. Hatırlarsanız yine o Kasım İbni Muhammed pek güzeldir. Yine hayatı ı Kerem'den miezeldir. Şimdi ben bir başkasının güldüğünü bilmiyorum da bir işte o şey... Osmani bir şey ve o mezahmış, biraz, biraz yaparmış yaparmış, bir, onu biliyorum. Farklı bir tip. Bir de Hz. Ebu Bekir'in Muhammed'den olma oğlu. Kasım Muhammed bu nakşi silsilesinin de bağlı olduğu şey oluyor. O bir inkarcı birini görünce, adam inkara dayı bir şey konuşunca basar kakayı dilermiş. Allah Allah, adamın aptallığına bak ya. Şimdi bu demek ki öyle bir inanmış ki, yani Şimdi şunun gibi yani. Halam da öyle bir iman hatırlıyorum ben. Yani oturuyoruz burada diyelim. Birisi giriyor içeri. Hiçbirinin de demeyeyim ben. Yani o misali farazi bile olmayın rica ederim. İçeriye giriyor. Hani Üstad öyle serserlerden bahsediyor diyor. Ben bu arada bu odada diyor bu adamların vücudunu inkar ediyorum. Şurada iki tane direkt var. Onu da inkar ediyorum. Şu kütüphaneleri de inkar ediyorum diyor. Yani şimdi siz böyle bir mesele karşısında güler misiniz, gülmez misiniz? İşte o zaman Kasım İmri Muhammedliğiniz tutar sizin de. Adam inkar öyle gülüyor. Şimdi bu bir örnek esasen yani. Bu fotoğrafta bir dönemin insanının iman adına konumunu ve durumunu anlamak için yeter zannediyorum. Öyle inanmış yani. Riyazi katiyet ifade etmez onu. Hep diyorum yani iki kere iki dört eder. Hayır efendim dört etmez. Çünkü kemi adetler birbirine müsave, aynı ile arzı tulu bir değildir yani. Üç buçuk da yapabilir, dört buçuk da yapabilir. Allah'a inancınız bunun üstünde olması lazım. Matematik meseleler, neticeler her zaman sorgulanabilir. Fakat bu sorgulanmaması lazım. Bir vehin bile Allah'ın izniyle gelmez. Şimdi öyle inanmış insanlar, şimdi bu, bu nasıl elde edilir? Ama o mevzuda böyle aşk derecesinde bir şey olması lazım. Bir eğilim, bir cehd olması lazım. O cehdi ortaya koymak lazım. Allah bize sermaye adına ne vermişse onu onu bilme istikametinde kullanalım. Bakalım oluyor mu? Olmuyor mu yani. Allah var. Ama meselenin terbiyeyi akseden, çocuk terbiyesini akseden yönü aynı bir şey yani. O rehberlik mevzu rehberlerin temsil meselesi çok önemli. Onu çok tekrar ettim. Ben taslih ediyorum, başa artıyorum. Çok önemli temsil meselesi. Zannediyorum beyandan, dilden daha çok esas. Bu yaşayan insanlar yaşatmışlardır. O Nepani vardı. Bu, bu tarihin başıydı. Yani o dönemde ihvana karşı bir hareket İngiliz orijinli olabilirdi. Öldü merhum. Merhum kutupla öldüğünde bir yerde karşılaşıyorlar bir ekip onların içinde. Bir sürü parlak parlak nazariyeler Orada Hazret dinliyor onları. Biraz dinledikten sonra bak böyle, hep böyle parlak şeyler. İşte biraz evvel dedim ya. Beyler diyor bana söyleyin şunu. Bir insan olarak yarın ben ne yapmalıyım? Diyor. Ve kalkıyor. Bana çok anlamlı gelir. Yani bunu da onları astıkları zaman 67'de söylemişlerdi. Yani bence yani şu ufku ulaşmalıyım bence. Şu kutbu filanlarla paylaşmalıyım ben. Ama beyler bu mevzuda benim yapmam gerekli olan şey nedir? Bana onu söyleyin aslında. Belki bizim problemimiz odur.